Müzekkin nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefoğlu Rumi Hazretleri Cennete dair. Bu kitabın zayıf, fakir ve hakir müellifi Hakteâ'nın kahhar sıfatlarından bahsetti. Nefsi emmareye olan hışım ve gazabını anlattı. Böylelikle nefsi emmareyi korkuttu. Şüphesiz şimdi biraz da Hak lazım olan lütuf ve kereminden bahsetmeye sıra geldi. Evet, kişi nefsi levameden, nefsi mülhimeye, nefsi mülhimeden nefsi mutmainneye ulaşmaya gayret etmelidir. Nefsi emmarede emmareliği terk edip diğerlerine özenmeli fani dünyanın mimarlığını bırakıp baki lezzetlere heves etmeli. Böylelikle nurani makamlara erişmeye çalışmalı. Hak Teala'nın makam ve padişahlığının sonu yoktur. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda şöyle demiştir. Kişi cennette salihlerin içeceği şaraba parmağını batırıp öylece dünyaya gelse Dünyadaki canlıların tümü o şarabın kokusunu duyar. Bu kokunun kimden geldiği merak edilir. Bu kokuya sahip olmak için herkes birbirini ezer. Veya bu kokuyu alanların aklı başından gider, delirirler. Ey Aziz! Allah'ın aşıkları vardır. Daha dünyadayken bu şaraptan içmişlerdir. O aşıkların canları bu şarapla sarhoş olmuş, bu sarhoşlukla gözlerini dost yüzüne çevirmişler, bu yüzden iki cihana da sırt dönmüşlerdir. Ey mü'min! Gayret kulağını benden yana tut. Cennete vardığında yaşayacağın zevklerin bir kısmını anlatayım. Böylelikle devamlı kalacağın yerine özendireyim. Ey Asis, Müminlerin cennette içecekleri suyun ismi, cennette akan bir pınar olan tesnimdir. Bu suya tesnim denmesinin sebebi şudur. Bardaklar öyle doldurulur ki, artık boşalıp doldurulma gereği hissedilmez. Bu suyu yalnız mukarrepler, Allah'a yakın olanlar şerbet yapıp içer. Allah'a yakınlaşmış insanlar, dünyada, Allah'tan başkasına gönül verip, bunlarla meşgul olmamışlardır. Sadece Allah'a gönül verdiklerinden, cennette muazzez insanların hazır bulunduğu mecliste, sevgilinin karşısında rıza kadehleriyle, bu şarabı dolu dolu içerler. Bu şarabın lezzeti şöyledir, İçine bir iğne batırıp çıkarsanız, Sonra bunu, dünyadaki tuzlu denizlere daldırsanız, bu denizler, şekerden, şerbetten daha tatlılaşır. Denizlerdeki canlılar sarhoş olur. Şimdi, ey gafil! Bu şaraba karşı bir arzun varsa, dünyadaki şarabı terk et. Terk etmek, ile, içtiğine pişman olup, ahvah etmekle, bir daha içmemekle olur. ''Dünyanın gam ve vehmi kalbinden çıkmadan, dünyayı terk ettim.'' diyerek rahatlayamazsın. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Her kim dünyada şarap içip de, sonradan tövbe etmez ve pişmanlık duymazsa, Allah, ahiret günü, kevser şarabını ona haram eder.'' buyurmuştur. Bu hadis-i şerif herkes için geçerlidir. Kimse bundan ayrı tutulmaz. İçki ayetinin gösterdiği yasaklamada herkesi kapsar. Fakir, zengin veya sultan fark etmez. İçki içmek herkes için haramdır. Yeri gelmişken dünyadaki şaraptan da bahsedelim. Söz sözü açıyor. Dünyada şarap içenlerin buradaki ve ahiretteki kayıplarını söyleyelim. İçenler bilsin. Ahiret korkusuyla gayrete gelip dünya şarabını bırakarak ahiret şarabına özelsinler. Böylelikle ahiretteki şaraptan mahrum kalmasınlar.